Aziz Sıddık Mübarek Fedakâr Kardeşlerim, dün altı ehemmiyetli mektuplarınızı aldım. Her mektubunuza uzun bir mektup yazmak cidden arzu ederdim. Hem de hakkınızdır. Fakat bu hurufatı yazan feyzi şahittir ki, altı gecedir, 6 saat yatamadım. Yalnız bu 6 gece, bir buçuk saat kadar yatabildim. Onun için bu ehemmiyetli mektuplara kısacık birer cümle ile iktifa ediyorum. Evvela, Risale-i Nur santralı ve hulusi, Hakk'ı, Süleyman'ı temsil eden Sabri kardeşim, öşür, şer'î zekattır. Zekat ise müstahaklaradır. Gül fabrikası gülistanlarını ve merhum bedevî bülbüllerini konuşturan Hüsrev kardeş. Risale-i Nur, Isparta'yı afat-ı semaviye ve arziyeden muhafazasına sebep olduğunu, çok hâdisatla beraber, bu yeni zelzele hadisesi ve muarız hocanın dolularla başının tokatlanması yeni bir hücceti oluyor ve mucizatı kur'aniye lahikasını sizin isabetli fikrinize havale ediyoruz. Hem siz yazdığınız miktarı gönderiniz, biz burada tekmil eder, size de sonra haber veririz. Salisen, Nur fabrikasının sahibi Hafız Ali kardeş, senin Risale-i Nur'a karşı harika ihlas ve irtibat ve itikadın İnşallah onurları o havalide daima parlattıracak. Senin o büyük zelzelenin gürültüsünü işitmemen ve zelzeleyi hissetmemen tokadını yiyen hoca gibi Risale-i Nur'un bir nevi kerametidir. Demek değil şakirtlere zarar vermek, belki inayetkârane vücudunu da bazı haslara bildirmiyor, korkutmuyor. Rabian bizi ve Kastamonu şakirtlerini kıyamete kadar minnettar eden ve müstesna kalemiyle Risale-i Nur'un hemen umumunu bu havaliye yetiştiren ve evlad ve peder ve valideleri ve refikasıyla Risale-i Nur'a hizmet eden kahraman Tahiri kardeşim cenabı hak hanenizdeki hemşireme hem bana şifa ihsan eylesin hastalığıma ait bir parça size geliyor peder ve validenize de benim tarafından değiniz ki Tahiri gibi kahraman bir şakirdi Risale-i Nur'a yetiştiren ve o vasıta ile defteri amallerine daima hasenat yazdıran bir şakirdi bize kardeş veren o mübarek zatlar inşallah bu saadet daima idame ettirecekler dünyanın can parçalarını o elmaslara tercih etmeyecekler onlar hususi dualarımızda dahildirler hamisen mucahitlerin üstadı ve efelerin hakiki bir nasihi Risale-i Nur'un halis muhlis bir şakirdi olan Hasan Atıf kardeşim. Senin uzun ve tesirli ve ehemmiyetli mektubun içindeki edibane, gayet ince hissiyatın ve sana mahsus latif tabiratın hoşuma gitti. Kardeşim, mübtedilerin ve hotfuruşların ve mülhitlerin ilişmelerinden teessüratın beni senin hesabına müteessir etti. Evvelce size yazdığım mektup inşallah o teessüratı izale eder. Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar, Cenabı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliddir, kabul ettirmek Cenabı Hakk'ın vazifesidir. Hem kemmiyete ehemmiyet verilmez. Sen o havalide bir tek atıfı bulsan yüzü bulmuş gibidir. Merak etme. Hem mümkün olduğu kadar hariçten gelen küçük ilişmelere ehemmiyet verme. Fakat ihtiyatla bu atalet mevsimi ve gaflet zamanı ve derdi i maişet iptilası zamanında cüz'î bir iştigal de ehemmiyetlidir. Tevakkuf değil, muvaffakiyetsiz mağlubiyet yok. Risale-i Nur'un her tarafta galibane fütuhatı var. Sadisen, eski dost ve kardeş ve Risale-i Nur'un o zamanda ciddi bir talebesi ve Isparta hayatımda bana hüsnü hizmetle samimi bir arkadaş, ve himmeti uzun, eli kısa aziz kardeşim Mehmet Celal. Seni o zamandan beri unutmadım. Çok zaman Risale-i Nur dairesinde kalemiyle çalışanlar içinde isminle hissedar oluyordun. Senin yüksek istidadını ve uluvv ve himmetini Risale-i Nur'da istimal etmek arzuluyordum. Demek derdim Ayşet, sizi bir derece kayır altına aldı. Başta mübarek baban, hanenizde bulunanlara bil mukabele selam ediyorum. De bilhassa Mehmet Seyrani hayyata çok selam ile beraber eğer benim oradayken tanıdığım ve Hüsrev sisteminde telakki ettiğim Mehmet Seyrani ise onun bin selamına selamla mukabele edip o Seyrani o zamandan beri Risale-i Nur'un bir cüzüne bahsi girdiği ve silinmediği gibi hatırımda da silinmemiş. Çok defa bekliyordum ki Seyrani Hüsrev'in arkasında koşup çalışsın. Demek onu da derdi mâiyyet bağlamış. Sabian, Risale-i Nur'un Erkan-ı Mühimmesinden Halil İbrahim'in 14 yaşındaki evlad-ı manevisi Risale-i Nur dairesindeki masum şakirtlerin dairesinde inşallah ehemmiyetli mevki alacak ve o küçük şahsiyette parlak büyük bir şakirt ruhu görünüyor. Mektubunda çocukça konuşmamış. Gayet müdakkikane büyük bir alim gibi konuşması bizi çok sevindirdi. Maşallah, baarakallah dedirdi. Samimen evvelce haber aldığınız hastalığıma dair bir noksan parça dualarınıza ve geçen Ramazan gibi manen yardımlarınıza vesile olmak için o hastalık münasebetiyle yanımıza gelen bazı zatlara söylediğim ve noksan kalmış bir fıkrayı yazıyorum. Şöyle ki: Halimi soranlara dedim ki hem nazar hem ervah-ı gayri tayyibe cihetinden başıma gelen bu musibet rahmeti ilahiyye 10 adetten bire indi. 9'u nimet oldu. Baki kalan birisi de 9 menfaati oldu. Birinci menfaati hastalıkta her saat ibadeti 9 saat ibadet hükmüne getirdi. 2. faydesi 15 hasta risalesini tam zevk ile tahsîs etmek ve bu hastalık zamanında hastalara ve muhtaç olanlara çabuk yetiştirmeye sebep oldu. Üçüncü faydesi eski sayide yeni sayıda kalbeden Eski bir hastalık gibi şimdi de Risale-i Nur'un parlak bir tarzda intişarı, Yeni Saidi de dünya ile bir derece alakadar ettiği cihetle o halin zararından kurtulmaya sebep oldu. Dördüncüsü, bu mübarek aylarda pek çok iştiyak ve ihtiyaç ile fazla amale uhreviyede bulunmak arzusu ile beraber mevsim ve bazı esbab-ı cihetiyle muvafık olamayarak fazla müteessir idim. Bu hastalık tam bu aylara layık bir tarzda Hastalıktan gelen ihlas ve kesret-i sebepciyeti ile azim bir menfaati oldu. Beni gündüzde dağ ve bağları gezmekten men ettiği gibi gece uyku ve gafletten kurtarıp kemale tazarrru ve niyaz ile geceleri ihyaya sebep oldu. 5.'si geçenki Ramazan'daki hastalık gibi bu hastalık dahi fedakar kardeşlerimin şefkatlerini heyecana getirip benim hesabıma amali uhreviyelerinin bir nevi zekatını vermek Nakı kusurlu sermayemi birden ona belki yüze ve bine çıkarma sebep olmasıdır. Altıncı faydi, hastalara yirmi be i imani veren risalenin ilaçlarını nefsimde tatbik ederek aynı hakikat olduğunu tasdik edip, asab ve sinirden gelen ziyade hassasiyetimden kıymetsiz fâni işleri lüzumsuz ve endişeli meraktan ve faydesiz ve zararlı alakadan bir derece kurtulmağa sebep olmasıdır. Umum kardeşler ve hemşirelerimize birer birer selam ve selametlerine dua ve dualarını rica eden kardeşiniz Sait Nursi. Aziz Sıddık kardeşlerim, size hastalığın dokuz faydesinden baki kalan üçünü yazıyorum ki o hastalığın bir meyvesi sabık arabi fıkradır. 7. faydesi Risale-i Nur'un ehemmiyetli bir şakirdenin ehemmiyetli bir hatasını tamir etmesidir. Şimdilik bu ehemmiyetli fayideyi izah etmek münasip değil. 8. faydesi gayet incedir. İzah edilmez, yalnız kısa bir işaret ederiz. Nasıl ki Hüsrev, yazdığı Kur'an'ı fotoğrafla tabını kabul etmeyerek binler cazibeder Kur'anlar kendi hattıyla ile alemi İslam'da intişarıyla kutbiyet derecesinde bir mertebey-i ulviyeyi ve yüksek bir şeref-i imtiyazı bırakıp Risale-i Nur dairesindeki sırrı ihlası muhafaza ve hazı nefisten teberri etmiştir. Aynen öyle de bu hastalık ruhumda öyle bir inkılap yaptı ki Risale-i Nur'un parlak fütûhatını müteşekkirane temaşa etmek ve sevap mücahidane bir nevi kumandan hizmetinde bulunmaktan gelen uhrevi zevki ve şerefi ve dünyada uhrevi meyvesini gösteren hizmet-i imaniyenin şahsıma ait lezzeti ve imtiyazı O sırrı ihlas için bırakmak ve kardeşlerime havale etmek ve onların şeref ve zevkleriyle iktifa etmeye nefs-i emmarem dahi muvafakat ederek dünyanın bu uhrevi ve güzel yüzünde gözünü kapamak ve eceli ve mevti ferahla karşılamaya tam kabul etmesidir. 9. faydesi, çoktan beri benim hususi bir virdim ve hiç kaleme alınmayan ve mesleğimizin dört esasından en büyük esası olan şükrün en geniş ve en yüksek mertebesini ihata eden ve bende çok defa maddi ve manevi hastalıkların bir nevi şifası olan ve ismi azam ve besmele ile 9 ayatı uzmayı içine alan ve on 19 defa şükür ve hamdi azami bir tarzda ifade ile tahmidatın adetleriyle o eşyanın lisanı haliyle ettikleri hamdü senai niyet ederek o hadsiz hamdlerin yekununu kendi hamdleri içine alarak Azametli ve geniş bir tahmidname ve teşekkürname bulunan ve Sekine'deki Esma-i Set'nin muazzam yeni bir dersini izhar etmeye sebep olmasıdır. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ve beraetlerini tebrik ederiz.